İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel Merhabalar. Günaydın, günaydın efendim. Herkese iyi sabahlar, günaydın. hayırlı haftalar, günaydın. Haftanın karikatürleri nasıl bugün? Ya aslında bu hafta yılın son karikatür programını yapıyoruz diyebilirim. Çünkü ya haftaya da <gülüyor> program yapacağız tabii inşallah. Ama bir aksilik olmazsa haftaya önemli bir konuk ağırlayıp e, yılın karikatür özetini onunla konuşmaya çalışacağız. Yılın karikatürleri e, yapacağız. Yani. Evet, yılın karikatürleri. Böyle bir özet geçmeye çalışalım dedik e, haftaya. E, bu nedenle ben e, bu sabah hani yılın son programı belki olabildiğince imser e, kan, kandan ve şiddetten e, temizlenmiş arındırılmış tabiri yerindeyse e, pembe karikatürler seçmeye çabaladım şey ee, diyebilir miyim sana İzel Harikalar Diyarında ee, hep öyle zaten bilmiyor muydunuz İHD <gülüyor> <Evet. gülüyor> İHD <-de. gülüyor> <İ -h -de. gülüyor> evet, evet. öyle imza atıyorum İHD Harikalar diyarından sevgilerle <gülüyor> ee, bakalım becerebilecek miyim şimdi bir iki sızıntı var tabi ee, ben e, öncelikle Türkiye'den başlamak istiyorum. Geçen haftanın karikatürsel olaylarına şöyle hızlıca bir e, göz atmak. E, biliyorsunuz geçen e, hafta Türkiye bir ha hakem olayıyla çalkalandı. E, bu Süper Ligin 15. hafta açılış maçında Ankara Gücü ile Rize Spor berabere kalmıştı birbir berabere. Son dakikada da yetikleri gol'e sinirlenen e, Başkan Ankara Gücü Başkanı. Faruk Koca koşarak böyle sahne, e, sahne diyorum hay Allah sahaya ve e, maçın hakemi Halil Umut Meleri müthiş bir sağ kroşeyle yere sermişti. E, başkan Faruk Koca daha sonra tevazu gösterdi ve kroşenin aslında sıradan basit bir tokat olduğunu söyledi ama görüntüler pek e, öyle değil. Ve demiyordu. hakemin de kendini yere attığını söylemişti. Evet, evet rol yapıyor falan diye ama yani yok değil, değil. Yumruğun ne kadar şiddetli ve e, görkemli olduğu gözler önüne serildi e, videolar ve e, fotoğraflar. Evet, milyonlarca şey kişi seyretti. Evet. Bunun üzerine de ne oldu? Futbol Federasyonu hızlıca bir karar aldı ve tüm futbol karşılaşmalarını iptal etti. Böylece e, futbol maçı izleyicileri cezalandırılmış oldu. Siz nasıl böyle Ankara Gücü Başkanı'nın tavrını alkış tutuyorsunuz? falan değil. Halbuki biz alkış tutmadık. Neyse. E, hafta sonu mecburen e, şifreli kanallarda gösterilen o yavan, tatsız, tutsuz İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya'daki sözde futbol denilen karşılaşmaları izledik. Onlara mahkum olduk falan. Oysa ki gerçek maçları din izlemek vardı. Neyse. E, karikatüre geçelim. Ahmet Öztürk Levent'in çizdiği çok hoş bir Halil Umut Meler portresi var karşımızda. FIFA korkartlı bu hakeminizi tam da yumruğu sol gözünün, sol gözünün üzerine yediği anda görüyoruz. Bu tane var. Meler gözlerini yummuş, darbenin şiddetiyle sağa doğru savrulmuş. Birkaç saniye içinde de dediğin gibi yere yıkılacak. Sol gözü ise anında şişmiş. Hem de öylesine bir şiş ki bu şiş tıpkı bir futbol topunu andırıyor. Yani bir futbol e, hakeminin futbol topuyla bütünleşmesi. Sporun güzellikleri işte. E, Ahmet Öztürk Levent'in çizdiği bu portre bir anlamda futbolumuzun geldiği e, seviyeyi de çok güzel anlatıyor. Onun için e, ilk karikatür onu anlatmak istedim. Fakat futbolu bir kenara bırakacak olursak e, hepimizden ilgilendiren, hepimiz ama en önemli konu, Ekonomi herhalde. Biraz önce onu konuşuyordunuz hani ile de. E, dün hemen bütün gazetelerin manşetlerindeydi. Patron da evsiz diye bir haber vardı. E, Cumhuriyet'in de manşetindeydi. Patrondan kasıt Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan hanfendi. E, Erkan Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan'a verdiği röportajda yüksek kiralardan yakınarak annesinin yanına taşındığını Anlatmıştı. Ee, ben de Cumhuriyet Gazetesi'nden kırttığım bu manşet haberinde e, şöyle yazıyordu. 161 bin lira brüt maaş alıyormuş Erkan. İstanbul'da bulamadık, müthiş bağlı annemlere yerleştik e, demiş. Ayrıca e, Gay Erkan'ın fiyatlardaki artışları kaldığı dairenin apartman görevlisi Sadık abiye sorarak öğrendiği e, bu sözlerinde tepki çektiği falan yazılmış. Aslında Niye tepki de, çekmiş? Kavikelerde güzel. Bil, bilmem değil mi? Yani en doğrusunu yapıyor. Fiyat artışlarını çok... birinci ağızdan e, evet. e, öğreniyor. Ben öyle yapıyorum. Siz yapıyor musunuz bilmiyorum. Bizim Yılmaz abi var mesela. Adam bir dönüyor çarşıdan gözleri yuvalarından fırlamış. Uy diyor salatalık şöyle olmuş. Biraz uçmuş. Ya yani Adam çarşıdan değil korku filminden çıkmış gibi geliyor. Yani... <gülüyor> Karikatürü anlatmadım değil mi daha? <gülüyor> <gülüyor> Sadık abiye mi soruyorsun? Kime Yok, soruyorsun? Ben Yılmaz abiye soruyorum. Yılmaz Bizimki başka. Soruyorsun. Bizimki başka ama aynı. Yani, e, haberleri ondan alıyoruz. Evet. E, tamam. Şimdi karikatürde bu Cumhuriyet'in manşetini eşlik eden e, editoryal karikatür e, Zafer Temüç'ünün çizdiği e, sert kapaklı böyle kalınca bir kitap ya da defter görmekteyiz, kitap daha doğrusu. Ee, bir, bir evin çatısı misali, sayfaları açık ve ters bir şekilde bir zeminin üstüne oturmuş, öyle duruyor, ee, bir üçgen şeklinde. Sırtta kitabın adını okuyoruz, ekonomik program. Kitabın sayfalarının arasından e, tıpkı bir ayraç gibi ya da bir kaplumbağa gibi diyelim, e, başını dışarı doğru gülümseyerek çıkaran bir kişi var. Zafer için bize güzel bir Gaye Erkan portresi çizmiş ve o sığındığı ekonomik program kitabının içinden kafasını dışarı uzatan e, Sayın Erkan şöyle konuşuyor e, kiralık ev bulamadık ama çok şükür başımızı sokacak bir yerimiz var. Nasıl güzel değil mi? Evet. Ekonomik program. Ekonomik programın içine sokmuş başını. Gayet evet. iyi. Oradan gülümsüyor. Gayet iyi. Gayet güzel. Türkiye'den bu kadar. Ben geçen hafta Dubai'de son bulan COP28 iklim zirvesiyle sürdürmek istiyorum. Bu konu artık açık radyoda yeterince konuşuluyor. Konuşulmaya da tabii ki devam edecek. Ben sadece zirvenin kapanış gününden bir yine enstantane aktarmak istiyorum. Karikatürü İngiliz Daily Telegraph gazetesi çizleri Patrick Blower çizdi. Dubai Havalimanı'nın o özel jetlere ayrılmış bölümünü görüyoruz bu karikatürde. COP28'in katılımcıları her biri kendi özel jetlerine doğru pisti ağır, ağır ilerliyorlar. Biz onları arkadan görüyoruz. Hepsinin elinde küçük böyle çekçek çek balizleri var. Ve malum oralarda havada çok sıcak yazlık kıyafetler içerisindeler falan. Arkadan yakın planda gördüğümüz iri yarı iki erkeğin böyle güneş gözlükleri falan da var. Üzer, üzerlerinde havai tarzı kısa kollu yazlı, yazlık gömlekler giymişler. bunlar. Sağdakinin gömleğinde yeşil zemin olması lazım herhalde. Çiçekler işlenmiş. Evet yeşil. Soldakinin elinde bir, bir iklim anlaşması daha. Yazılı bir broşür. Gömleğinin sırtında ise Büyük Harfler'le COP e, Co World Tour yani COP Dünya Turu yazısı okunuyor. O yazının altında da e, liste halinde alt alta e, sıralanmış yukarıdan aşağıya doğru. 2024 Bakü, 2023 Dubai, 2022 Şarmel See, 2021 Glasgow, 2019 Madrid, 2018 Katowice ve 2017 Bonn ibareleri yani Patrick Blower karikatür Patrick Blower, bu şekilde hizmetmiş iklim zirvesi müdavimlerine ha bir de konuşma balonu var unutmayalım ee, Amerikalı İngilizcesiyle e, o çiçekli gömlekli adam e, yanındaki de dönüyor seneye görüşürüz adamım diyor böyle <gülüyor> ee, arkadaşına evet. seneye bakıyorlar evet, evet bayağı iyi bir iyi karikatür çünkü Bakü'de yeni bir petro devlet hem de Dubai kadar yani Birleşik Arap Emirlikleri kadar da baskıcı ve otoriter, totaliter bir durumu var. İnsan hakları e, e, tamamen çiğnenen yerlerden bir tanesi. Amy Goodman'la Deniz Monya'nın son sütununda da çok güzel bir benzetme vardı. Aynı Dubai denen işte e, Dubai'nin gözü diye dünyanın en büyük dönme dolabı var orada biliyorsunuz. Evet, evet, 250 metre bir yüksekliğinde Dönme Dolap'tı. Yüzden... Müze mi o dünyanın gözü denilen? E i̇şte Ferris Ferris Wheel dedikleri işte Dönme Dolap bayağı yani. Evet. Ama çalışmıyormuş. Yani kurulduktan hemen sonra durdurulmuş. Çünkü batıyor orada kumların dö döşeme, toplama toprakla yapıldığı için orası sahilden döşemez evet. bu kadar büyük bir şey çöker diye korkuyorlarmış ve bütün şeylerin üzerine Eyfel kulesinden %25 daha ağırmış yapı ve yavaş yavaş kuma gömülüyormuş şeyin üstüne basar diye korkuyorlar. Bütün o yüksek binaların planı. Peki şey madem kullanmıyorlar biz ithal etsek diyordum buraya e, getirsiniz. Olabilir Mesela... zaten büyük yatırım yap İzmir limandan yatırım yapacakmış. E, harika. Yani öyle, bir, öyle bir haber var. Belki dönme dolap da gelir. İzmir fuarında gösterilir dönme dolap. E, ne güzel olur ya. Yakışır. Yakışır. Tamam pardon ben Belki, fazla. Estağfurullah. <gülüyor> <ey, sağ ol, gülüyor> Şimdi e, haftalama ozayları duyuyorduk. Savaştan tabii söz etmeden geçmek e, mümkün olamayacak. Gazze'de işte bu yıkım, savaş, katliam, soykırım ne derseniz değil. E, tam gaz sürüyor. Batı basını Batı bir ikilem içerisinde ve ben bu durumu özetleyen güzel bir karikatürü İrlandalı çizer Martin Turner'dan Irish Times'ta yayınlandı geçen hafta onu seçtim üç kareden oluşan bu karikatürde sıradan bir Batılı vatandaşın düşünceleri yansıtılmış ilk karede genç bir erkek var işte şöyle diye şöyle konuşuyor. Ee, sıra Orta Doğu sorununda taraf olmaya gelince diye söze başlıyor ve ikinci kareye geçerken bir soruyla da sürdürüyor konuşmasını. Bu taraftan mısınız? Şimdi genç adamın bu taraftan mısınız diye sorduğu taraf açıkça savaşa karşı olduğunu beyan eden taraf. Zira bu karede kadınla erkekli böyle savaş karşıtı bir grubun e, elindeki pankartlarda, ellerindeki pankartlarda ateş geçişim diye barış iki devletli çözüm gibi yazılar taşıdıklarını görüyoruz. Fakat Martin Turner'ın karikatürü bu karede, bu karede sonlanmıyor. Üçüncü karede maalesef acı gerçekle yüz yüze geliyoruz. Karikatürün kahramanı sorusunu sürdürüyor genç adam ve şöyle soruyor. Yoksa soykırımdan yana mısınız diye Soruyu, sor, soruyu sürdürüyor. Şimdi bu sorunun altında da iki kişinin karşılıklı olarak birbirlerine bağırmakta olduklarını görüyoruz. Sol taraftaki İsrailli bir yerleşimci. Sırtında böyle otomatik tüfeğiyle karşısındakine dikleniyor. Karşısındaki tabii tahmin ettiğiniz gibi bir Hamas bilitanı. O da sırtındaki çantasına astığı bıçağıyla İsrailli'ye dikleniyor. Peki nasıl bağırışıyorlar bunlar karşılıklı olarak? İsrailli yerleşimci büyük İsrail diye aykırıyor. Ama ise İsrail yok olacak diye o da o şekilde bağırıyor, duyuruyor diyip ee, işte Batılıların büyük ikilemi barış mı yoksa soykırımı desteklemek mi hangisi? Deyip evet açmazım yorumu da tabi ve şey evet. son gelişmelerde Netanyahu'nun bizzat İsrail başbakanı Binyamin Benjamin Netanyahu'nun yaptığı açıklamalara bakılacak olursa savaş Devam edecek daha sonuç alınmasına çok var. Üstelik de zaten hiçbir zaman bir bağımsız Filistin devleti olmasına da karşı çıktığını ta en başından beri ilk defa açıklıyor. Evet. Oslo görüşmelerinde bile ben bu işi baltaladım başardım diyor. Evet tepki gelmedikçe tabii ki söylemler de giderek başka boyutlara erişiyor. Ne diyeyim? Yani ben karikatürle devam edeyim. Evet, lütfen. Tanoral'la tan, tan devam edeceğim. Her zamanki gibi çok daha gerçekçi yaklaşmış olaya. T24'te dün yer alan bir karikatür bu. Başlığı ise Harp ve Sul. yani şeyden Tostoy'dan e, Tostoy'un e, eserini karikatürleştirmedi tam. E, bambaşka bir yorum getiriyor. Harp ve sur e, sözcüklerine. Sadece e, karikatürün başlığı böyle. Çünkü karikatürde her iki unsura da yer verilmiş. E, yukarıda havada yol alan e, siyah bir savaş uçağı görüyoruz. Büyük ihtimalle bir yerlere bombalar yağdırmaya gidiyor. E, arkasında e, Kuyruğuna da bir pankart ki Reklam pankartı gibi. En iyi biz yıkarız diye yazıyor bu pankartta. Ona hiçbir yok. Ee, uçağın altında, e, karada ise aynı yöne doğru gitmekte olan bir araç konvoyu var. En önde damperli bir kamyon, onun arkasında bir kepçe. Onun da arkasında kocaman bir baton, betonyer aracı. Ee, biliyorsunuz bunları... Şehrimizde, kentimizde de bol bol görüyoruz. Gerisi, konvoyun gerisi karikatüresiz olmamış. Bu konvoy doğal olarak havadaki en iyi biz yıkarız reklamı yapan uçaktan sonra varacak tabii olay yerine. Onların ne yapacağını herkes anlamıştır artık zannediyorum. Fakat oral yine de bu araçların üzerine dalgalanan reklam planmalarına işlevlerini yazmış. En iyisini yine biz yaparız. Yani hem yıkarız hem de yaparız gibi sindaklarım. Evet. Ee, villalar falan yapılacakmış galiba. Bugün gazetelerde var. Tanoral biraz e, nasıl diyeyim önsezileriyle mi çizmiş bunu bilemedim. Ee, Yoksa bak, te tecrü tecrübe mi çizdirdi bu <gülüyor> evet, Yani şu sırada yalnız buldozerler başka iş için <gülüyor> kullanılıyor anladığım kadarıyla. Biraz önce de değme fırsatı bulduk. Buldozer yok yalnız karikatürde. A, bu dozer yok değil mi? Doğru. Yok, yok. Arkadan, evet doğru, haklısın. İsrail bu dozerleri çünkü çadırların üstünden geçip Filistinleri diri diri gömmekte kullanılıyor da. Evet. Son haber bu yani. Peki. Ama... E, araya girdiniz. Ben dehşet şey istemiyordum bu bugünkü programda. Evet, evet. Kan istemiyordum. O zaman ben şi şimdi sizi fantastik... Fakat gerçek bir yolculuğa e, çıkarmak, götürmek istiyorum. Güney Afrika'ya. Hmm. Var mısınız? Lütfen. Estağfurullah. Şimdi e, Durban kenti yakınlarında Ekenana adında küçük bir kasaba. Oraya götürmek istiyorum sizi. E, haberi de, e, karikatürü de... Aslında geçen hafta Kurye İnternasyonel'den aldım. Fakat e, haberin aslında Afrika News diye bir yayın organında. Önce karikatürü anlatayım. E, karikatürün orta yerinde kocaman bir ağaç var. Afrika'da örneklerini gördüğümüz Baobab e, şeklinde dev bir ağaç bu. Bu ağacın dallarında ise hiç yaprak yok. Buna karşın e, ağacın gövdesi... Rilentli tuğlalardan e, oluşuyor. Tuğla, yani tıpkı bir duvar gibi. Ağaç şeklinde kocaman bir duvar diyebiliriz buna. İşte bu duvar ağacın dallarında tıpkı ağacın meyveleri gibi sallanan küçük tek katlı kırmızı damlı binik e, evler var. Yani topraktan e, ağaç şeklindeki bir dev duvar meyve olarak küçük evler vermiş. Yani müthiş bir metafor var bu karikatürde. Ee, bu metaforik karikatürün çizeri de Kübalı bir e, çizer Alfredo Martine, Martirena Hernández. Ee, şimdi size bu karikatürün çizilme nedenini anlatmak istiyorum. Demin dediğim gibi Güney Afrika'nın Durban kenti yakınlarında kendi kendini organize eden ve kendi kendini yöneten küçük bir topluluk e, iklim değişikliği karşısında siyasi ve kolektif olarak örgütlenmiş. Ekenan'a. Adı verilen bir e, kasabada şu anda 109 aile yaşıyormuş. E, Olay 2018 yılında bir grubun e, Durban'daki o terk edilmiş belediye arazisini işgal etmesiyle başlamış. Bu insanlar orada teneke evler inşa etmişler. Güney Afrika'nın çoğu yerinde olduğu gibi. E, ve daha sonra buraya okullar, mağazalar, sosyal alanlar eklemişler. Bu topluluk yoksulları savunan ve toprak, barınma ve insan olur için mücadele eden, mücadele eden bir Güney Afrika Sosyal Hareketi olan Abahlali Baze Mojondolo, yanlış okumadıysam, ABM diye kısa, kısası Zulu dilinde gece kondularda kalan insanlar. Onu simgeliyor bu isim. Ve Güney Afrika'da sürekli olarak elektrik kesintileri yaşanırken bu topluluk sadece güneş enerjisinden yararlanıyor. Bu sayede de suyun ısıtılmasından tutun, işte telefon şarjlarına, aydınlatmaya kesintisiz olarak erişimleri var. Ve kendi oluşturdukları sebze bahçeleri ve tar tarım ko kooperatifleri sayesinde taze yerel ve ucuz ürünlerle besleniyorlar. Ee, bu Ekenana sakinleri, Ubuhlarizmi yani Ubuntu felsefesini benimsemişler kendi yerel dillerinde, soza dilinde Ubuntu terimi insanlık demekmiş. Bir anlamda da e, cömertlik anlamına geliyormuş. E, i̇klim krizinin itici gücü olan e, neoliberal bireyciliğin aksine bu e, düşünce tarzı refah, karın önüne koyan kolektif bir dünya vizyonunu, vizyonunu e, savunuyor. Evet Ubuntu'yu çok e, biz de sık sık konu ediyoruz. Evet. Yani... Ben senim, sen bensin anlamına gelen de çok e, müşterekçi bir kavram, son derece etkileyici bir kavram. Şey, e, o e, Ekenal'a sakinlerinden Tozama Mazvi konuşmuş e, bu e, gazeteciyle. Ubuhlalizm, bizi başkalarıyla paylaşmayı, birbirimize iyi davranmayı, kendimizi inşa etmeyi, Öğretir. Bu bilendiriz dokunabileceğiniz, görebileceğiniz bir şey değil, bir uygulamadır. Bu bizim içimizde var demiş. Evet. Nasıl güzel değil mi? Ee, geçen yılın Kasım ayında da Ekenalılar Enerji Demokrasisi diye adlandırdıkları bir kentsel hareket başlatmışlar. E, buna göre güneş panelleri yenilenebilir enerjinin e, yerel düzeyde yaygın şekilde e, kullanılmasına da başlandı. Bu ve, de, ve bütün dünya için e, tamamen mümkün olduğunu gösteren kocaman kitaplar, ansiklopedik kitaplar yayınlandı zaten. Bir tek evet. bunu petrol, gaz şirketleri kabul etmiyor. Bir de onları destekleyen siyasetçiler. E, Duvay yeteri kadar güneş yok. Aa doğru. Günden oluyor. <gülüyor> Hav havası <gülüyor> kapalı var havası kapalı evet buhar yani... e, buhar buhar buhar. sıcaktan ısıdan buhar oluşuyor güneş görünmüyor onun için tabi şeyde e, ekana da her şey günlük günistanlık değil e, mesela e, kendilerini şeyden kurtaramıyorlarmış dış dünyadan e, su e, şebekelerine bağlanmak zorundalar. E, şey çözemedikleri e, en, en büyük zorluk toplunun sıklıkla o yapmak zorunda kaldığı atıklar. Hmm. O bir sorun. İkinci zorluk da e, iklim, e, iklim koşulları, hava koşulları. E, mesela geçen sen, geçen sene geçen senede sene, evet, bir e, sel baskını olmuş Durban'da. Durban'da 459 kişi ölmüş. 40 bin kişinin evleri yıkılmış falan. Ekenana'da ise yani daha iyi durumdalarmış ama sebze bahçeleri çok ağır hasar görmüş. Yani böyle psikolojik olarak etkilendik diyor Toza Mahmazi yapılan röportajda. Ben size güzel bir haber daha vermek istiyorum. Güney Afrika Türk vatandaşlarından biliyorsunuz vize istemiyor. Yani daha doğrusu sınır kapısında 30 günlük vize alabiliyorsunuz. Artık yani düşünüyorsanız ekenanaların insafına kalmışsınız. Yani e, alırlar, e, kabul ederler. 109 aile var şu anda. Evet. Hoş geldiniz. Sen, <gülüyor> i̇yiymiş. Peki. Arkadaşlar Peki. imsar karikatür de olabiliyormuş yani. Doğru. İmsel, kalikatür diyelim, illüstrasyon diyelim ama haber çok hoşuma gitti. Evet. E, paylaşmak istedim. E, haftaya Hristiyan alemi biliyorsunuz alemi şeyle Noel bayramını kutlayarak e, kutlayacak hafta sonunda. E, kutlamalar kimi ülkelerde engellenmeye çalışıyorsa da Noel Baba yine işbaşı yapacak yapmaya başladı diye. Bile zaten dünya geleninde milyonlarca çocuk ister inansın ister inanmasın Noel babaya mektup yazarak mektuplar yazarak dileklerini e-mailler atıyorlar isteklerini bildiriyorlar Noel Baba da her yıl yaptığı gibi Kuzey Kutbundan Kızılaya atladığı gibi bu çocukların evlerini ziyaret edecek şöminelerini astıkları çorapları armağanlarla falan dolduracak İngilizcisi yine. Peter Nesbit e, ki kendisi aslında bir editoryal karikatürist değil, e, karikatürlerini karpostal olarak e, hazırlıyor. E, bu yılki karpostallarından birinde Noel Baba'yı Kuzey Kutbu'nda yolculuğa çıkmadan önce tam kızağını hazırlarken çizdi. Komik bir karikatür olduğu için anlatıyorum. Kızağı her zamanki gibi dört geyik çekecek. Hatta bu geyiklerin her birinin adları da var. E, ben sadece iki tanesinin adını çizdim. E, Hatırlayabiliyorum. Komet ile Rudolf'un adlarını biliyorum. Ee, kırmızı burunlu. Evet Rudolf nedense kırmızı gibi. burunlu evet, çizini. Diğerleri siyahtır. Ee, Peter Nesbit'in karikatüründeki geyiklerin dördü de kızağı çekmeye hazır e, bekliyorlar. Fakat her nedense içlerinden bir tanesi o kızağın hemen sağında ilk sırada duran biraz sinirli. E, gergin bir ifadeyle arkadaşlarına sitemde bulunuyor. Yani bence küresel ısınmanın cevaplandırması gereken çok şey var diyor geyikçi. E, anlayacağınız Noel babanın giyiği e, küresel ısınmaya karşı bayağı öfkeli hesap sormak istiyor. Peki ne yapmış bu küresel ısınma onlara? E, karikatürde bu sorunun cevabı her türlü verilmiş her türlü şekilde. Aralık ayının sonlarındayız ve Kuzey, Kuzey Kutlu'ndayız. Ee, çevrede penguenler dolaşıyor. Ki bu son derece normal. Normal olmayan bu penguenlerin e, yeşil çimenlerin üzerinde ve palmiye arası, ağaçlarının arasında gezinmeleri. Hmm. Bitmedi. Ee, kızaklara, çocuklara dağıtacağı hediyeleri e, yerleştiren, yerleştirmekle meşgul olan Noel babanın kılık kıyafeti de e, bir tuhaf. Tabii buna kılık kıyafetli diyeceksek. Noel babanın ayağında e, sadece çizmeleri başında da Kırmızı külaha var. Üzerinde başkaca hiçbir şey yok. Ya Daha doğrusu ayıp olmasın diye böyle bir incecik string şeklinde kırmızı renkte bir e, külot geçirmiş e, üzerine. E, yani baya komik bir görüntüsü var Noel Baba'nın. Geyikte haliyle bu görüntüden rahatsız, rahatsız olmuş olmalı ki e, sitem edip iklim krizini giydiriyor. Ama böyle. işsiz kalacak değil mi? İşsiz kalacak. Bakın geçen hafta çizdiğim Şalom, Şalom gazetesinde yayılan karikatürde Noel Baba'yı çocukların postaladıkları o mektupları ve postalarını okurken çizmiştim. Bütün mektuplarda bir tek istek dile geliyordu ve Noel Baba şaşkınlıktan ve biraz da çaresizlik içinde bu isteği yüksek sesle dile getiriyordu. Hayret diyordu Noel Baba. Dünyadaki bütün çocukların dilekleri aynı. Acele barış getir. Ho ho ho. Nasıl getirecek? İşte e, Geyik Rudor. Işte, tembellik onun doğasında var herhalde. Bu genel isteği öğrenmekten son derece mutlu o. Ve demek bu yıl çalışmıyoruz falan diye. <gülüyor> geçirmekti. Yani <gülüyor> Bu da benim çizdiğim bir karikatür. Sorunuza cevap oldu hocam. Evet tamam bunu düşünerek sormuştum zaten. Bir, bir süreyi de geçirdik ama ben bir... Gerçek harikatür de ilave etmek istiyorum. Özdeş'in bulup getirdiği haberler arasında en harikalarından biri bu. New York Times'da yayınlanmış, yanılmıyorsam. New York ait Long Island bölgesinde her yıl gönüllü olarak Noel babakılığına giren bir kişi bu sene yapamayacaksın, görevi elinden alınmış New York Times'ın haberine göre gönüllü olarak bu rolü oynuyormuş. 70 yaşındaki kendisi Kendorf adında bir kişi. Bu sene bir toplantıda İsrail Filistin konusunda İsrail'in pozisyonunu sorgulayan bir tutumu olmuş. Onun için de iptal edilmiş. Artık Noel Baba olmadı. Senden olan Noel, şey. evet, Noel Baba olmadı. Yani. Ya ama kusura bakmayın Noel Baba'nın haddine mi yani sorgulamak? <gülüyor> Hakikaten ya hiç ya. O işin kuzey kutbunda Elfleriyle hazırlasın işte hediyeleri falan. Ve gerekçesi de kendisine e-postayla bildirilmiş. Bu iş için fazla açık sözlüsün sen demişler. <gülüyor> ya. İster misin çocuklara da o, otursun gerçekleri ne bileyim. Yok yok olmaz. Aklılar. Aklı, Aklı, Aklı, bence de, bence de. Barış <gülüyor> getirmeye kalkar bir de dedim Gerçekten. Yok <gülüyor> artık. Antisemit mi? <gülüyor> Yapma. <gülüyor> <gülüyor> evet, Belki evet. bitiriyoruz haftanın karikatürü olarak tabii ki çizimi Bala Ekhanana. Ekhanana. Adlı evet. kom komünü seçiyorum ben. Kendi payıma siz ne dersiniz bilmiyorum. Çaremiz var mı? <gülüyor> Kabul edilmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> güçlendirilmiş ağırlığıyla. Evet. Güçlendirilmiş o ağırlığıyla seçtik. Ayrıca şimdi bitiriyoruz programı ama biraz uzatmaları da oynayalım. Bugün çok önemli de bir yıl dönümü. 1977'de bugün Evet, ee, evet. Güney Afrika'nın en büyük e, mücadelecilerinden biri polise e, o zaman tamamen şey devam ederken tabii bütün bu ırkçı e, apartheid rejimi ona karşı çıkan Steve Biko polise çağrılıp orada da Öldürülerek cesedi bulunmuştu. Onun için de Peter Gabriel'ın şarkısını çalarız diye düşündüm. Ama artık şeyin arkasında. Aranın arkasında. Aradan sonra, evet. Evet, sonra yapabiliriz. Herkese de böyle bir günaydın demiş oluruz. O zaman ben size iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Görüşmek. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.